Ben Yücel Soğan var. Desteği için dinleyicimiz Cengiz Arslan'a ve Hollanda'da bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Evet ne yapıyoruz bugün? Yücel sen takdim eder misin? Ee, bugün neşeli bir gün bizim için. Cıvır cıvır stüdyomuz. Konuklarımız var burada. Ee, genç konuklarımız var. Onların öğretmenleri var. Ee, yeni teknolojileri de kullanarak daha iyi bir gelecek tasarlamak için... Ee, bir araya geldiler bu hafta sonu Cumartesi günü bir takım ürünler Ürettiler bir amaçları var Bugün biraz onları dinleyeceğiz sizden Önce biraz bilgi alabilir miyiz Tam olarak bu etkinlik nedir alır. Amacı <gülüyor> nedir Sibel Çetin Göz Erdoğan Kahyaoğlu Evet konuklarımız, ve konuklarımız var Ve Şevval Ve Şevval Yücel <gülüyor> Ve Fatma Nur Yalçınkaya evet. Hoş geldiniz hepiniz Hoşbulduk Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kısacık İsterseniz anlatalım mı? Lütfen. Kısaca etkinlikten bir bahsedelim. <gülüyor> Bu etkinlik e, uluslararası bir etkinlik. Hollanda merkezli bir kurumun e, düzenlediği ve dünyanın e, dört bir tarafından e, çeşitli kentlerin katıldığı tek günlük aynı gün gerçekleştirilen bir etkinlik. E, etkinliğin adı Global Designathon. Designaton. Design, Designaton, maraton ve Tasarımın bileşiminden oluşuyor bu kelime. Ee, ve her yıl e, birleşmiş milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri e, baz alınıyor. Bu senenin teması karada yaşamdı. Bu tema etrafında yaklaşık bin çocuk çalışıyorlar, düşünüyorlar, tartışıyorlar. Ve e, özellikle de ormansızlaştırma konusunda e, ağaçların kesilmesini ve ormanların yok olmasını önlemek üzere ...bir takım alternatif çözümler üretiyorlar. Yani orma, ormanlar niye kesiliyor... ...bir takım ihtiyaçlar var. İşte bu ihtiyaçları gidermek için... ...bunların bir kısmı gerçek ihtiyaç... ...bir kısmı belki giydirilmiş ihtiyaç... ...ama sonuçta bir şeye... ...bir nedenle kesiliyor. <gülüyor> Bunun nedenlerini belirlemek... ...ve nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik ...alternatif çözümler üretiyorlar... ...çocuklar. Yani şöyle bir ilginç bir şey var... ...Uzak Doğu'da Çin'den, Vietnam'dan... ...Hindistan'a... ...işte Tunus... E, ...Amerika... E, ...Kanada, Amerika, Avustralya... ...gerçekten dünyanın her tarafından... ...kentler katılıyor bu... E, ...etkinliğe, İstanbul kes katıldı... ...bizim organizasyonumuzda... ...bu sene... E, ...ve tam gün... E, ...çocuklar bir çalışma yaptılar... ...bu çalışmalarını daha sonra... ...üç boyutlu bir tasarama... ...modele dönüştürdüler, sundular... ...velilere, arkadaşlarına... ...bir takım e, panelistlere... ...sundular... Bütün bu veriler toplanacak merkezi olarak. Ee, Dünya Ekonomik Forumu gibi bir takım e, sırası kuruluşlara da sunulacak bir rapor halinde. Evet yani. Uzatmadım her... değil mi? Evet, zaten <gülüyor> bir gün her kıtadan 30 şehir bin çocuk aslında bayağı evet. iddialı aslında tırnak içinde söylenirse iddialı. Ama hoş olmuş ben videosuna da baktım gelemedim maalesef ama çok eğlendiği belli insanların çocuklarda dahil. Şimdi biz e, şey var biraz sonra daha iyi anlatır yaşayanlardan biri olarak sabah dokuzda bir araya geldik. Beş buçukta e, bitirdik ve herkesin e, suratı çocukların özellikle gülüyordu. Enerjilerini kaybetmemişlerdi. Kocaman global bir sorunla boğuştular bir bütün gün ama o e, çözme motivasyonu, çözüm bulma takım halinde çalışma zaten etkinliğin e, temel hedeflerinden biri bu geleceğe yani bu kocaman sorunlar sanki çocuklardan soyutlanmış gibi yani biz yetişkinlerin sorunlarıymış gibi oysa gelecek onların geleceği biz onların geleceğine dair bir şeyler yapıyoruz ve onların Fikirlerini dahi sormuyoruz. Bu etkinlik tam da onu yapıyor. Kendi gelecekleriyle ilgili çözümleri, şimdiden düşünmeleri ve bir tasarım odaklı düşünme süreci. Yani bir sistematik vardı çalışmanın. Adım adım onu e, gerçekleştirdiler. Çok yorucu ama bir o kadar da e, keyifliydi diye düşünüyorum çocukların suratlarına bakınca hep onu gördük. Evet bence şey de çok ilginç gelen tepkileri derlemişsiniz birkaç tanesini <gülüyor> mesajları. Yani hepsi birbirinden ilginç ama e, en çarpıcı olanı belki bir dünya vatandaşı olduğumu daha çok anladın evet. demesi yani bayağı etkileyici bir şey. Ne kocaman kocaman bir laf değil mi? Evet çok iyi laf. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi laf. Burada önümde enteresan bir çalışma var. Galiba bu e, birlikteliğin bir ürünü. Şevval'in önünde duruyor. Taslak çalışma kağıdı yazıyor üstünde. Ayda, Şevval, Zeynep, Ahmet, Miraç ve Adahan imzalı. Ortak oluşturulmuş. E, anlayabildiğim üstten karbon dioksit ve metan giriyor. Sonra ne oluyor? Bize biraz anlatır mısın? Evet, evet. Daha ismini, sonra... Grubun ismini de merak ediyoruz. Çünkü evet, çok değişik gruplar evet. isimleri vardı. Ben katılmıştım. Grubun tanesiler. ismi DCT... Açılımını merak ederseniz dreams Camp true yani hayaller gerçeğe dönüyor. Karbondioksit ve metan gazı yani sera gazları e, vakumla çekiliyor yani huni şeklindeki bir vakum aletiyle çekiliyor. Daha sonra orada bir bölmede uçucu gazlar arıtılıyor e, dönüştürücü sayesinde. En altta ise e, çeşitli maddeler bir araya geliyor katı, katı hale geliyor. Buradan da mobilyanın ham maddesi ortaya çıkıyor. Evet. Ve biz de e, bu durumda ağaçları kesmeden mobilya üretimini sağlamış oluyoruz. Bunun bir maket üzerinde de anlatmıştınız benim izlediğim evet. kadarıyla. E, yapım aşaması nasıl oldu? Ondan biraz bahsedebilir misin? Yani bu fikir nasıl ilk önce böyle bir şey ya. yapmaktan düşündünüz, aklınıza geldi? Ardından nasıl gerçekleştirdiniz maket aşamasına gelen Aslında kadar? Aslında birçok fikir vardı. Hı -hı. Ama biz daha çok bunun e, bize daha çok... ...yani nasıl desem dünyaya daha iyi bir çözüm bulabiliriz diye düşündük. Ya... Ee, yaşam alanları kaybı gerçekleşiyor, ormanlar kesilerek, kağıt ve mobilya üretimi e, sayesinde, yani bunları çok hızlı kaybediyoruz ormanları. Evet, ormanları çok, çok hızlı evet. kaybediyoruz bunlar yüzünden. Biz de bu konuyu ele aldık, bu konu bazında bir çalışma yapmaya çalıştık. Bu sizi çok kaygılandırıyor mu geleceğiniz açısından? Evet, Takip çok kaygandır. Ormansızlaşma konusunu mesela. Evet. Mesela dakikada 300 falan 300 büyük futbol sahası büyüklüğünde ormanlarımız kayıp oluyor. Doğru, çok Bazı doğru, şeyler yapacağız. Evet, türler de yok oluyor evet. tabii. Bu bu konuda bu atmosferden <gülüyor> karbondioksit ve diğer sera gazlarını yalıtıp evet. giderebilme konusunda da ciddi araştırmalar da yapıldığını biliyoruz dünyada ama henüz Böyle başarılı bir modele <gülüyor> ulaştıklarından eminim. Evet. Ya, ya, kaç yaşındasın? 12. Bir de hangi okuldan geldiğini de söyle. Dar Şafaka. Bu arada şeyi de söyleyelim. Etkinliğe katılan çocukların yaş ort yani 8 yaşından 12 yaşına kadardı. Bizim İstanbul grubunda İstanbul'dan 32 öğrenci katıldı. Farklı okullardan. İstanbul'un hemen her yerinden katılım sağlamaya çalıştık. Ve e, üçüncü sınıfla yedinci sınıf arasında böyle bir, yani bu yaş grubu çocuklar bu kocaman sorunu ele alıp üzerinde düşündüler ve çalıştılar. Peki ben bir de şeyi de sorayım. E, kaygı duyuyor musun? Ne kadar duyuyorsun? E, yani, gel, ya başınıza gelecekler konusunda. Yani genç kuşak olarak hepimizin başına geleceği şüphesiz de e, özellikle işte 12 yaş. yeni kuşağın. Ya aslında bakarsak çok kaygılanmıyoruz ama böyle yok oluşların da felaketlere neden olacağını düşünüyoruz. Yani düşünmüyoruz değil. O yüzden bizde yani He, hedefimiz var. Evet, hedefimiz. Hedefimiz <gülüyor> yani gerçekleşebilir gerçekleşmeye evet. debilir ama biz gerçekleştirmek istiyoruz. Evet yani şey de ilginç yalnız tasarımla ilgili değil mesela bunun hukuki meseleleri davaları da daha bugün birkaç gündür konuşuyoruz açık radyo programlarında 21 yaş ve altında 21 gencin ve çocuğun en küçüğü 7 en büyüğü 21 yaşında olmak üzere <gülüyor> ve Amerika Birleşik Devletleri'nin devletini dava ettiler bizim geleceğimize elimizden al, almaya hakkınız yok diye yani hiçbir tedbir almıyorsunuz fosil yakıtlar işte böyle bu konuştuğumuz meselelerde diye durdurmaya çalıştı Trump yönetimi ama e, galiba durduramadı. Şimdi önümüzdeki günlerde görülecek yani resmen çocuklar harekete geçtiler. Harekete geçtiler. Evet, resmen evet. evet. Ben şey de sormak istiyorum. Ee, okulda Konuştuğunuz konulardan bir tanesi oluyor mu bu? Mesela bu gibi durumlarla alakalı tartışılan Çok şeyler. Çoğunluklu oluyor. Yani kendi arkadaş çevreniz içerisinde de e, bu şeyi yapabiliyor musunuz? Bu konuşmaları gerçekleştirebiliyor musunuz? Kendi kaygılarınızı birbirinizle paylaşabiliyor musunuz? Evet. O Zaten önemli... Darüşşafak Hanım da e, bir yönü oluyor. İstediğimizi arkadaşlarımıza paylaşabiliyoruz. Kardeşimiz gibi. evet şeydi bu hayatımda hiç bu kadar benim sözümün de önemli olduğunu düşünmemiştim diyen bir yedinci sınıf öğrencisi bu karşımızdaki, karşımızdaki. <gülüyor> <gülüyor> onu şey var söylemiş ve çok biz de çok etkilendik, çok etkilendik. ondan ee, evet bu bu çok zaten yani çocuklara kulak vermeyi iyi, iyi sağladığı evet. için de bize çok kıymetli gelmişti bu etkinlik yani çocuklar ne diyorlar bu konuda ne düşünüyorlar ne kadar kaygılanıyorlar biraz önce sizin sorduğunuz gibi Ve e, o müthiş yaratıcılıkla biz e, etkinlik sırasında hep şeyi gözledik. Yani bize bunun çözümlerine dair e, fikirler sorulsa neler çıkar, e, bunlar çıkar mı emin olamadık. Çocuklardan e, onlarca fikir çıktı. Gruplar halinde, takımlar halinde çalıştılar ve her takımda birden fazla fikir vardı zaten. Onların arasında zorlandınız bazen galiba değil mi? Evet, Şunun üzerine iyi. mi gidelim, bunun üzerine mi gidelim diye. Şevvallerin takımı Dreams Come True'nun dışında işte Doğan'ın çocukları grubu vardı, Geleceğin Mimarları grubu vardı. Altı takım halinde çalıştılar ve hepsi de farklı bir nedeni üzerinde yoğunlaştılar ormansızlaştırmanın. Mesela Tarım ve hayvancılık nedeniyle ormanların kaybolması üzerine de yoğunlaşan gruplar vardı. Ee, mobilya ve kağıt üretimi gibi Şevval'in anlattığı üzerine kentleşme ve altyapı nedeniyle de ormanların yok olmasına değinen gruplar vardı. Mesela ormanları yok ediyoruz insanların işte bir ev iki ev sahibi olması. E, açgözlülüğü nedeniyle bu terim çocukların terimidir. E, o nedenle suyun üzerine evler kuralım ve e, orada yaşam alanları oluşturalım. Artık ormanlara daha fazla müdahale etmeyelim. E, çünkü biz program süresince Ormansızlaştırmanın nedenleri ve sonuçlarını somut olarak da çocukların görmesi için de bazı örnekler üzerinden gittik. işte kuzey ormanlarının yok olması evet. vesaire gibi. Ben tabii maalesef katılamadım başka bir yerde olmak zorundaydım ama şey konuşuldu mu diye de bir sorayım. Bir can alıcı sorularımdan Hı -hı. bir tanesi de tarım endüstrisinin özellikle hayvancılık endüstrisinin... Çok büyük bir katkısı var dünyanın yok oluşuna. Evet. Ee, o konu üzerinde konuşulduğum için. Ne hiç? konuştuk hatırlıyor musun? Hatırlıyor, hatırlıyor musun şey varsa? Mesela palm yağlarını e, üretmek Hı. için ormanların büyük bir çoğunu yok edip palm dikiyorlardı. Oradan da elde ettikleri ya kozmetikte falan kullanıyorlardı. Yalnız onda da di tabii bir de hayvanlar için evet, soya. yiyecek olarak kullanılıyor. Soyalar. Yani Amerika'daki yüzde 80'i e, mesela soyanın hayvanların bu insanların yediği ineklerin, danaların, koyunların filan yemesi için yiyecek haline getirmesi çok temel bir sorunlardan bir, tane sorunlardan bir tanesi yani. Onun için gruplardan biri. Hatta bir grup evet. soya bitkisi yani üretimi için çok böyle çok katmanlı bir bir sistem geliştirip. ...soya üretimi için... E, ...ormanların... E, açma, ...ormanların yok edilmesine karşı... Ki, bir, ...bir çözüm mesela... ...bir grupta grup protein ihtiyacımızı... ...etlerden karşılamak yerine... E, ...Can Bey'in orada... ...enterezen <gülüyor> yorumları olmuştu... <gülüyor> ...yerine... E, e, ...protein hapları üreten... Evet. ...robotlar e, tasarlamıştı... ...benim yorumum ona değil de... Ha, ...öbür robot aynı yerleri galiba... ...yerleri kirleten... E, <gülüyor> <insanların> <gülüyor> ...arkasından yerleri temizleyen robotlar robot olmuştu. Evet evet. Yani robot evet. tarafından takip edilmek istemediğiniz. <gülüyor> Kötü yani amaçlı bir şey robot insan böyle arkasından, arkasından sensörlü bir şekilde dolaşıyor. Dökülen çöp, dökülen çöpleri onun arkasından topluyor. Can haklı olarak şey demiş ya ben ondan rahatsız olurum. Bir de beni tembelleştirir yani. Ha bile yere çöp atma robot var arkamdan. Diyeyim. Şey de ilginç, bu Guardian yazarlarından çevre konusunda çok önemli katkıları olan, kitapları da olan George Monbiot son geçen haftaki yazısında Hı -hı. şeyden bahsetti, elektrikli yiyecek üretiminden. Yani bu Hı -hı. sizin Hı -hı. el e aldığınız konudan, tatlıydım. yani tamamen hiç bitki ve hiç hayvan kullanmadan Hı -hı. yiyecek üretimi konusunda Danimarkalı bir tasarım grubu bayağı da ilerlemeye kaydetmiş. Yani havadan e, bazı evet, şeyleri olalım. alarak belki bunu da ileride tartışmak evet. ilginç olabilir. Evet, evet, tamam. Ben bir şey daha merak ediyorum. Şey var sormak istiyorum. Bu e, tasarladığımız makine fosil yakıtla çalışmıyor değil mi? Nasıl çalışıyor? Ee, bizim tasarladığımız makine aslında elektrikle çalışıyor. Tamam. Yani elektriği de güneş panellerinden karşılarız diye düşündük. O yüzden de hem elektriği çok kullanmayız Öyle içindik. Çok doğru yaklaşmış. Evet, vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şevval'e ben şeyi sormak istiyorum. E, i̇leride planların var mı bu konuyla alakalı olarak? Çalışmak istediğin bir alan ya da yapmak ben istediğin mi? projeler. Aslında uzay mühendisi olmak istiyordum ben. Ama daha Hı -hı. sonra tabii Global Children's Design Aton'a katıldıktan sonra fikrim değişmedi değil. Hı -hı. Daha tarım mühendisi çok... mi olmak istiyorsun şimdi? <gülüyor> Hayır, tarım mühendisi değil de bu fikrim üzerinden de gidebilirim diye Hı -hı. düşünüyorum ben. Ne, bayağı bir etkinlikle bu kadar etkilenmen ne güzel, harika evet, evet, bir şey. Harika. Zaten herkes etkilendiğini söylüyor. Belki bir konuğumuz daha var, ona da birazcık söz verelim. Merhabalar, ee, ben e, başlangıçta kendimi takdim etmiştim, e, ben de Şevval'in rehber öğretmeniyim, İsmim Fatma Nur. E, Tabi böyle bir kurumda çalışıyor olmak, Şevval gibi öğrencilerimin olması gerçekten büyük bir onur benim için. Çünkü belki de ileride hepimizin geleceğini, değiştireceğini bildiğimiz bir projeyi şu anda biz ilk elden konuşuyoruz, paylaşıyoruz ve belki de ilk adımlarını, ilk tohumlarını atıyoruz. Dar Şafaka bünyesinde Zaten e, geri dönüşüm Çevre hayvan hakları Yine sürekli konuştuğumuz ve Bahsettiğimiz şeyler arasında e, Çocuklar içerisinde de hem Konuşulan hem de farkındalık Yaratılan konulardan bir tanesi Şevval de zaten bu projenin Öncesinde de bizim e, geçen Yıl e, kendi içimizde okul Bünyesinde yaptığımız bazı Doğayla ilgili çalışmalara katılmış Ve katkı sağlamıştı fikirleriyle O yüzden bizim için şaşırtıcı değil. Yani onun şu an burada bu konuşmanın yapıyor olması. Teşekkür ederim. Şimdi biz e, Hol Hollanda'dan da bizi dinliyorlar dediniz değil mi başlangıçta? Evet, evet. Hah bu, bu da varmış. evet bu da tam Hollanda merkezli bir organizasyon zaten Designathon Work E, ...bu 30 şehirde organize etmiş oluyor. E, sonucunda da raporlar orada toplanacak. 30 şehrin e, çocuklarının ürettiği fikirler e, ve bütün bu çıktılar. Onları da biz merak ediyoruz. E, bin çocuk ne diyor bu konuda? Biz 32 iki çocuğun ne dediğini duyduk. Toplamda bin çocuk neler diyor, nasıl çözümler buluyor... Onları da paylaşırız sizlerle merak edenler. Evet çok mi? ilginç yani birisi de şey demiş 5. sınıf öğrencilerinden biri burada adları yok. Hı hı. Çocukları neler düşündüğünü ve projelerini merak ettiğiniz için ben çok sevdim demiş ama bir de notu var ilave etti. <gülüyor> Hem de çok eğlendim diyor bu da fevkalde. Evet çok, yani. çok önemli gerçekten. Şimdi bir şey önemli olduğunu düşündüğüm bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bütün bu 30 kentte çocuklara burada gör görünüyor e, ormansızlaşmanın yarattığı sorunlar arasında hangileri sizin için kritik ve önemli diye bir soru soruluyor. Üç tane e, sorun sıralanıyor. Bunlardan biri hava kirliliği, diğeri işte türlerin varlığının tehdit altında olması. Bir diğeri de yaşam alanlarının kaybı. Çocuklar Her biri tek tek bir şey belirliyorlar. Kendisinin en önemli olduğunu düşündüğü sorun hangisidir diye. Bu şunun için önemli. Ee, çocuklar ne kadar lokal bakıyorlar yani kendi bulundukları evet. noktadan bakıyorlar konuya. Ne kadar daha global ve küresel bakabiliyorları ölçmek için çok önemli bir anket ya da test. Bizim İstanbul'da yaptığımız çalışmadan ben hemen baktım sonuçlara. Şu, şu çıktı. Mesela hava kirliliği çıkmadı. Varlığı tehdit altında olan türlerin Çocuklar tarafından en çok önemsendiğini evet. gördük sıralamada. İkinci evet. sırada var şey geliyor, hava kirliliği hava vesaire. Kirliliği. Şimdi daha geliyor. bugün okuduğunu <gülüyor> birazcık not koyayım. Çok önemli bir, acayip araştırma sonucu var. Hava kirliliğinin bir yaş altındaki çocuklarda obeziteye yol açtığı gibi bir yepyeni araştırma. Yani insanın aklı duruyor. Nere, nere, evet. Ne kadar uzandığı konusunda bu mesele. Yani bu konu çok önemli. Hava kirliliği ama <gülüyor> burada önemli olan çocukların... Ee, mesela Çin'de, Hindistan'da dün bir haber vardı. 25 katına çıkmış hava kirliliği evet. yeni Delhi'de. <gülüyor> mesela oradaki bir çocuğun... E, ...onu görmesi çok doğal bir şey. Yani onu evet. önemsemesi. Ama onu önemsemekle yetinmeyip örneğin... E, ...küresel bazdaki bir takım önemli tehditleri de görüyor olması... ...çok e, önemli ve değerli evet. bir şey. Hatta evet. görmesine de gerek yok. Ee, anne karnındaki... Çocukların e, do, çocuklara kadar işleyebilen bir hava kirliliğinden bahsediliyordu. Hı -hı. İngiltere'de yapılmış olan bir araştırma vardı bu sene içerisinde. E, Plasentadaki kirli parçacıkları araştırıp bakmışlar ve orada dahi Zehirli maddeleri bulabilmişler ve erken ölümlere de en büyük, en fazla yol açan nedenlerden bir tanesi olarak gösteriliyor dünya çapında, Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere hava kirliliği. İşiniz zor yani çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Karar vermişsin Şevval ya, ama zor. Bitirmek zorundayız süreyi bitiriyoruz. Evet. Ee, Silah Çetin, Gözler Donk, Heyalı, Şevval, Troyadın, Yücel, Şevval Yücel ve Fatma Nur Yalçın Fatma Nur Yalçıng'a çok teşekkür ederiz. Bu son derece ilginç bir şeyi konuştuk. Çocuklar teknolojiyi de kullanarak geleceği tasarladıklarında dünya nasıl olabilir? Global Children's Design... Ne, Design, Design, Design, Atom. Atom. Design Atom. Farklı çok, bir maraton. Evet, farklı <gülüyor> bir maraton. Ve, ve e, informal eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden... E çok informal o... eğitim Çocuk İstanbul diyoruz biz <gülüyor> <senin için. gülüyor> aslında. Rozetlerimiz de var. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <bize> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teşekkürler. Teşekkür ha. ha. Görüşmek üzere. Ha. Güzel. Görüşmek, ha. görüşmek, ha. görüşmek, ha. görüşmek, görüşmek üzere Hoşçakalın. Çok teşekkürler katıldığınız teşekkürler.